onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onun geride azaba uğrayanlarla beraber kalmasını takdir ettik. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüdür. Resulüm de ki hamdolsun Allah'a. Selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Şimdi söyleyin, Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin ona şirk koştukları putlar mı? O putlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi? Böylece biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel, göz alıcı ve iç açıcı olan Nice bahçeler yetiştirdik. Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar Allah'tan başka bir ilah edinmekle Allah'a ve kendilerine karşı adaletsiz davranan bir kavimdir. O putlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, arasında nehirler meydana getiren, ona sabit dağlar yerleştiren, ve iki deniz arasına aşılmaz bir engel koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onların çoğu hakkı bilmezler. O putlar mı hayırlı, yoksa darda kalmışa dua ettiği zaman icabet eden ve başına gelen kötülüğü gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber, başka bir ilah mı var? Ne kadar da az düşünüp ibret alıyorsunuz? O putlar mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, rüzgarları zahmetinin önünde bir müjde olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların şirk koştuklarından yücedir. O putlar mı hayırlı, yoksa İlk olarak yaratmaya başlayan, sonra o yaratmayı tekrar edip iade eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Resulüm, de ki, eğer siz doğru söylüyorsanız, hadi delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez.'' Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Doğrusu onların ahiret hakkındaki bilgileri rasullerimiz aracılığıyla onlara ard arda gelmiştir. Fakat onlar hala ondan şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahirete karşı kördürler. Kafirler dediler ki: Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra Gerçekten kabirlerimizden diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu vaat edilen tehdit bize yapıldığı gibi, daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Rasulüm, sen onlara de ki, yeryüzünde dolaşın da, mücrimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Ve sen, Onlardan dolayı mahzun olma, tuzaklarından dolayı da sıkıntı duyma. Onlar bir de, eğer doğru söyleyenlerden iseniz söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, aceleyle gelmesini istediğiniz şeyin, azabın bir kısmı belki de sizin peşinize çoktan takılmıştır. Resulüm, Muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin, onların göğüslerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette çok iyi bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrail oğullarına hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Ve bu Kur'an müminler için elbette bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü o azizdir, alimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu her şeyi ve herkesi bilen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 Sen ancak ayetlerimize iman edip ona teslim olanlara ayetlerimizi duyurabilirsin. Biz kıyamet günü gelip çattığı ve o söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dağ be, hareketli bir canlı çıkarırız da o gerçekten insanların ayetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. O gün her ümmet içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaati toplarız da, onlar hesap yerine sevk edilirler. Nihayet, hesap yerine geldikleri zaman, Allah onlara buyurur, Siz, benim ayetlerimin ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse, yaptığınız neydi? O gün, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, kendilerine zulmetmelerinden dolayı, o azap sözü onların başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Onlar görmediler mi, biz istirahat etsinler diye geceyi karanlık ve çalışsınlar diye gündüzü de aydınlık kıldık. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler vardır. Suğur'a üfürüldüğü o gün, Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar Korkuya ve dehşete kapılır. Hepsi de boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın. Oysa onlar bulutların hareket etmesi gibi geçip gider. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Kim o gün Allah'ın huzuruna güzellikle gelirse ona daha hayırlısı vardır ve o gün onlar korkudan da emin kılınan kimselerdir. Kim de o gün kötülükle gelirse yüzüstü ateşe atılanlardan olacaktır. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. Resûlüm de ki ben ancak Allah'ın mukaddes kıldığı bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum ve her şey ona aittir. Bana da Müslümanlardan olmam emredildi ve bana Kur'an'ı tilavet etmem, okuyup yaşamam ve okutup yaşatmam emredildi. Artık kim hidayete ererse ancak kendisi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse ona da de ki, ben ancak uyarıcılardanım. Ve yine de ki, hamd Allah'a mahsustur. O size ayetlerini gösterecek ve siz de onlara arif olacaksınız. Onları iyice idrak edip kıyamet günü bir mazeretiniz kalmayacak. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi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 Resulüm, iman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle anlatacağız. Gerçekten Firavun, yeryüzünde büyüklük taslamıştı ve halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi, İsrail oğullarını zayıf bularak eziyordu, onların yeni doğan oğullarını boğazlıyor, kadınlarını yani kızlarınıysa sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz ise orada zayıf düşürülenlere, İsrail oğullarına lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları oraya varis kılmak istiyorduk. Ve orada onlara imkan sağlayalım, oraya onları hakim kılalım, Firavun ile Haman'a ve ordularına da Korktukları şeyi İsrail oğullarının onlara galip gelmesini gösterelim istiyorduk. Biz bunları gerçekleştirmek için Musa'nın annesine onu emzir. Onun başına bir şey geleceğinden endişelendiğindeyse onu denize Nile bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu rasullerden yapacağız diye vahyettik. Nihayet annesi Musa'yı nile bırakınca Firavun ailesi bilmeden kendileri için bir düşman ve üzüntü olacak o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun ile Haman ve askerleri bunu yaparak kendileri için hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı sepetin içinde erkek bir çocuk bulunca kocasına bu benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar, bu çocuğun onlara neden verildiğinin şuurunda değillerdi. Musa'nın annesi, gönlünde ayrılık acısından dolayı büyük bir boşlukla sabahladı. Eğer biz, vadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onun kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, onu gizlice takip et dedi. O da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önce ona, Musa'ya süt analarının sütünü emmeyi men etmiştik de, onlar onu emzirebilecek birini arıyorlardı. Bunun üzerine Musa'nın kız kardeşi, size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek hem de ona nasihat edecek bir aile göstereyim mi? dedi. Böylelikle biz onu, Musa'yı, annesine gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat onların çoğu, bunu bilmezler. Ne zaman ki Musa güçlü çağına ulaşıp olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz muhsinleri güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Musa halkın habersiz olduğu bir sırada kimse ortada yokken şehre girdi. Orada biri kendi kabilesinden İsrail oğullarından Diğeri düşmanından, Mısırlı bir Kıpti olan iki adamı birbiriyle öldüresiye dövüşürken buldu. Kendi kabilesinden olan, düşmanından olana karşı ondan yardım istedi. Musa da ötekine bir yumruk vurup onun işini bitirdi. Ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine çok pişman olup, ''Bu şeytanın işidir. Gerçekten o, insanları dalalete düşürücü, apaçık bir düşmandır, dedi. Musa, Rabbim, şüphesiz ben kendi nefsime zulmettim. Beni mağfiret et, dedi. Allah da onu mağfiret etti. Çünkü O, gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Musa, Rabbim, bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha asla mücrimlere arka çıkmayacağım, dedi. Musa, şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Sabah olunca bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen o kimse, bugün başka biriyle dövüşüyor ve ona karşı kendisinden yine yardım istiyor. Bunun üzerine Musa ona dedi ki, ''Gerçekten sen apaçık bir azgınsın.'' Musa, adamın dövüştüğü, ikisinin de düşmanı olan İsrailoğullarından o azgın adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ''Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi, şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun da, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Bunun üzerine Musa o adamı bıraktı. Bu olayların duyulmasından sonra, şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve, ''Ey Musa! Doğrusu şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. Gerçekten ben sana nasihat edenlerdenim.'' dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı ve Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Şehirden çıkıp Medyen'e doğru yöneldiğinde umarım Rabbim beni doğru bir yola yöneltir dedi. Musa Medyen suyuna varınca suyun başında hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları suya gitmesinler diye engelleyen iki kadın buldu. Onlara, ''Böyle yapmaktaki maksadınız nedir?'' dedi. Onlar, ''Çobanlar hayvanlarını sulayıp çekilinceye kadar biz hayvanlarımızı sulayamayız ve babamız da çok yaşlıdır, hayvanlarımızı sulayamayız.'' dediler. Bunun üzerine Musa, onların yerine hayvanlarını sulayıverdi Sonra gölgeye çekildi ve ''Rabbim, gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtacım.'' dedi. Derken o iki kadından biri hayalı bir şekilde yürüyerek ona geldi. ''Babam, bizim için hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek üzere seni çağırıyor.'' dedi. Musa ona, Hz. Şuayb'a gelip başından geçenleri anlatınca o, korkma, o zalim kavimden kurtuldun, dedi. Şuayb'ın iki kızından biri, Babacığım, onu ücretle çoban olarak tut. Çünkü ücretle çoban olarak tutacaklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olanı bu adamdır, dedi. Şuayb, bana sekiz yıl ücretle çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini, ''Sana nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi on yıla tamamlarsan artık o sendendir. Yoksa sana zahmet vermek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın.'' dedi. Musa cevaben dedi ki, ''Bu sözleşme senimle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bana düşmanlık olmasın.'' Allah, Söylediklerimize vekildir. Ne zaman ki Musa, süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tuğr'un yanında bir ateş gördü. Ailesine, siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir haber yahut ısınmanız için ateşten bir kor getiririm, dedi. Sonunda oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin, sağ yamacındaki ağaçtan kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı at. Ne zaman ki Musa asasını atıp, onu kocaman bir yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Kendisine buyuruldu ki, Ey Musa! Geri dön, korkma, çünkü sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını da kendine çek. İşte bu ikisi, Asan ve Elin, Firavun ve Mısır şehrinin ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilmiş,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 beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin gücünü kardeşimle artıracağız ve size öyle bir kuvvet vereceğiz ki, mucizelerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz. Musa onlara apaçık mucizelerimizle gelince, Firavun ve taraftarları bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Ve biz, önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik, dediler. Musa onlara dedi ki, Rabbim, kendi katından kimin hidayetle geldiğini ve akıbet yurdunun, ahiretin kimin olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler, iflah olmazlar. Firavun, Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Ey Haman! Hadi benim için çamurun üzerinde ateş yak da tuğla imal edip bana bir kule yap ki, belki Musa'nın ilahına muttali olur, onu görürüm. Çünkü ben onun gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi. O ve taraftarları, yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve gerçekten kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini zannettiler. Biz de onu ve taraftarlarını yakaladık ve onları denize attık. İşte bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Biz onları, firavun ve taraftarlarını ateşe davet eden önderler kıldık ve kıyamet günü onlar, Yardım da görmeyeceklerdir. Bu dünyada da onların peşine bir lanet taktık. Daima lanetle anılırlar. Onlar kıyamet gününde ise tiksindirici kimselerden olacaklardır. Andolsun ki biz ilk nesilleri, azgınlıkları ve zalimliklerinden dolayı helak ettikten sonra Musa'ya insanlar için basiretler bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere o kitabı, Tevrat'ı verdik ki belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. Resulüm, Musa'ya emrimizi hükmettiğimizde sen Tur'un batı tarafında değildin ve bu olaya şahit olanlardan da değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller yarattık ve onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen, Medyen halkı arasında oturmuş olanlara ayetlerimizi okuyor da değildin. Fakat bu olayların haberini sana gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tuğr'un yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak Senden önce kendilerine bir uyarıcıdan gelen o şeyle, ayetlerle bir kavmi uyarman için bu haberleri sana bildiriyoruz. Belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. Bizzat kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden bir musibet onlara isabet edip de Rabbimiz keşke bize bir Rasul gönderseydin de ayetlerine tabi olup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Fakat onlara katımızdan hak olarak sen gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilmeli değil miydi? dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Bunlar Kur'an ve Tevrat birbirini destekleyen iki sihirdir. Demiş ve muhakkak biz hepsini inkar ediyoruz demişlerdi. Resulüm, de ki, eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından bu ikisinden, bana ve Musa'ya inen kitaplardan daha hidayete erdiren bir kitap getirin de ben ona tabi olayım. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar ancak nefislerinin hevalarına tabi olurlar. Allah'tan bir hidayetçisi olmaksızın kendi nefsinin hevasına tabi olandan daha dalalette kim vardır. Muhakkak ki Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kalmi hidayete erdirmez. Andolsun ki biz sözü, vahyi onlar için peş peşe ulaştırdık ki, Belki tezekkür ederler, düşünüp öğüt alırlar. Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz o kimseler var ya, onlar bu Kur'an'a da iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman derler ki, biz ona iman ettik. Muhakkak ki o, Rabbimizden gelen haktır. Zaten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik. İşte onlara sabretmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilir. Çünkü onlar kötülüğü güzellikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Onlar boş söz işittikleri zaman da ondan yüz çevirirler ve bizim amellerimiz bize, ''Sizin amelleriniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerle beraber olmayı istemeyiz.'' derler. Resulüm, sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah, dilediğini, hidayete ermek isteyeni hidayete erdirir ve o, hidayete erecek olanları en iyi bilendir. Bir de onlar, Kureyşlüler dediler ki, ''Eğer biz seninle beraber hidayete tabi olursak yurdumuzdan atılırız. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak ticaretle her türlü ürünün kendisinde toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilip idrak etmezler.'' ''Biz, Varlık ve refahla nice memleketi helak ettik. İşte yerleri. Onlardan sonra orada pek az oturulmuştur. Onlara biz varis olduk. Senin Rabbin, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Rasulü, memleketlerin merkezine göndermedikçe, o memleketleri helak edici değildir. Muhakkak ki biz, halkı zalim olan, ve kendilerine zulmeden memleketlerden başkasını helak edici değiliz. Size verilen dünyevi her şey sadece dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah katında olansa daha hayırlı ve bakidir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan kimse hiç dünya hayatının geçici zevk ve menfaatinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü azap için huzurumuzda hazır edileceklerden olan kimse gibi olur mu? O gün Allah onlara nida eder ve ''Benim ortaklarım olarak zannettikleriniz hani nerede?'' buyurur. O gün üzerlerine azap sözü hak olanlar derler ki ''Rabbimiz'' Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Bizim onları zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Onlar bize uyarak azdılar. Bu yüzden onların suçlarından uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. Kendi arzu ve isteklerine tapıyorlardı. Onlara, Allah'a şirk koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar fakat şirk koşulanlar kendilerine cevap vermezler ve onlar bir anda azabı karşılarında görürler. Ne olurdu onlar dünyadayken hidayette olsalardı? Bir de o gün Allah onlara nida eder ve Resullere ne cevap verdiniz buyurur. O gün onları kurtaracak Resulün getirdiği haberler, dünyadayken bu habere kulak tıkadıkları için onlara kör, görünmez olmuştur. Onlar birbirlerine de bu haberi soramazlar. Fakat tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimseye gelince, işte o felaha, kurtuluş ve saadete erenlerden olmayı umabilir. Senin Rabbin dilediğini yaratır ve zatına seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından yücedir ve Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Senin Rabbin, onların göğüslerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. O'ndan başka ilah yoktur. Başta da, sonda da, dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, gördünüz mü, eğer Allah geceyi üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılacak olsa, Allah'tan başka, size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hala bu ayetleri işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılacak olsa, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala bu ayetleri görmeyecek misiniz? Allah sizin için rahmetinden dolayı Geceyi ve gündüzü var ki Geceleyin dinlenesiniz Gündüzün Onun lütfundan rızkınızı arayasınız Umulur ki Şükredersiniz O gün Kıyamet günü Allah onlara nida eder Ve benim ortaklarım olarak Zannettikleriniz Hani nerede buyurur O gün Her ümmetten bir şahit çıkarır Ve sizi ayetlerime uymaktan alıkoyan delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki gerçek hak Allah'a aittir ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Muhakkak ki Karun, Musa'nın kavmindendi ve onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler verdik ki gerçekten onun anahtarlarını taşımak ve bekçiliğini yapmak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona şöyle demişti, ''Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste ve dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Yeryüzünde fesadı, bozgunculuğu da arzulama. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. Karun dedi ki, bu servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan kuvvetçe daha güçlü, ve daha çok servet toplamış nicelerini helak ettiğini bilmiyor muydu? Mücrimlerden günahları sorulmaz. Çünkü Allah onların hepsini bilir. Derken Karun tüm ihtişamıyla kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler dedi ki, Ah keşke Karun'a verilen servetin benzeri bize de verilseydi. Şüphesiz o, Büyük bir nasip sahibidir. Kendilerine Allah tarafından ilim verilenlerse dedi ki Yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyen bir kimse için Allah'ın sevabı, vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı O'na yardım edecek bir topluluk olmadı ve O, kendi kendini kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün O'nun yerinde olmayı isteyenler, Demek ki Allah, kullarından dilediği kimseler için rızkı bol veriyor, dilediğine de daraltıyormuş. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. ''Demek ki kafirler iflah olmazmış.'' demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu, yeryüzünde büyüklük taslamayan ve fesat çıkarmayan kimselere has kılarız. En güzel akıbetse takva sahiplerinin, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır. Kim Allah'ın huzuruna bir güzellikle gelirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri yapanlar ancak yaptıklarıyla cezalandırılır. Resulüm, muhakkak ki Kur'an'ı okumayı, yaşamayı ve tebliğ etmeyi sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere iade edecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir dalalet içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana ilka edilip vahyedileceğini ummuyordun. Bu Kur'an ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra müşrikler sakın seni ondan alıkoymasınlar. Sen Rabbine davet et ve asla müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarıp dua etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun vechinden, cemali ve zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm yalnızca O'nundur ve hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi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 bırakılıverileceklerini mi sandılar? Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Muhakkak ki Allah doğru söyleyenleri de bilir, yalancıları da elbette bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki şüphesiz Allah'ın tayin ettiği o vakit gelecektir. O, Semidir Alîm'dir. Her şeyi, Herkesi işiten ve bilendir. Her kim Allah yolunda, Malıyla ve canıyla cihad ederse, Ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah, alemlerden müstahanidir. Onun, Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Biz, İman edip salih ameller işleyenlerin kötülüklerini ahirette elbette örtüceğiz ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. Biz insana, ana babasına güzellik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana şirk koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size dünyada yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim. Biz iman edip salih ameller işleyenleri muhakkak salihler arasına katarız. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki biz Allah'a iman ettik der fakat Allah uğrunda bir eziyete uğratıldığı zaman insanların eziyet ve fitnesini Allah'ın azabı gibi sayar. Halbuki, Rabbinden sana bir yardım gelecek olsa, böyleleri mutlaka, şüphesiz biz de sizinle beraberdik derler. İyi de, Allah, alemlerin sinelerinde bulunanları, herkesin en gizli düşüncelerini dahi en iyi bilen değil midir? Muhakkak ki Allah, ihlasla iman edenleri de bilir, Iki yüzlülük yapan münafıkları da elbette bilir. Kafirler, iman edenlere bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki kendileri, onların hatalarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancıdırlar. Fakat gerçek şu ki onlar, hem kendi şirk ve günah yüklerini hem de kendi yükleriyle birlikte başkalarını saptırmanın vebali olan daha nice yükleri taşıyacaklar ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre, 950 sene boyunca onların arasında kaldı. Ve onları imana davet etti. Sonunda onlar hem kendi nefislerine hem de başkalarına zulmederlerken tufan onları yakalayıverdi. Ama biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve onu alemler için bir ayet, ibret ve mucize kıldık. İbrahim'i de Resul olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Allah'a abd olun ve O'na karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Eğer idrak edebilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve Allah'a iftira edip yalan uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size herhangi bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona abd olup kulluk edin ve ona şükredin. Çünkü sonunda ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni ve size tebliğ ettiğimi yalanlarsanız, iyi bilin ki sizden önceki bir takım ümmetler de kendilerine tebliğ edileni yalanlamışlardı. Zaten Allah'ın Resulüne düşen sadece apaçık tebliğidir Onlar Allah'ın her şeyi ilk defa nasıl yarattığını, sonra o yaratmayı Hallâk ismiyle sürekli tekrar edip iade ettiğini görmediler mi? Muhakkak ki bu Allah'a göre kolaydır. Resulüm, de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın her şeyi ilk defa nasıl yarattığına bir bakın. Sonra Allah, ahiret hayatında da dilediğini tekrar vücuda getirecektir. Muhakkak ki Allah, her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. O, dilediğine hak ettiği üzere azap eder, dilediğine de rahmetinden dolayı merhamet eder ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz. Siz, ne yerde ne de gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve işte onlar için elem verici, iç yakan bir azap vardır.'' Kavminin İbrahim'e cevabıysa, onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ayetler, ibret ve dersler vardır. İbrahim onlara dedi ki, siz sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet ve sevgi uğruna Allah'ı bırakıp, bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığındaysa birbirinizi tanımazdıktan gelip inkar edecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. O gün sizin yeriniz ateştir ve size yardım edecek hiç kimse de yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim dedi ki, ''Muhakkak ki ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Biz O'na, İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u lütfettik. O'nun zürriyeti içinden dilediğimize nübüvvet ve kitap verdik. Ayrıca O'na dünyada mükafatını da verdik. Hiç şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da resul olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Gerçekten siz sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz hala şehvetle erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız?" Kavminin Lut'a cevabıysa, eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi Allah'ın azabını bize getir demelerinden başka bir şey olmadı. Lut dedi ki, Rabbim, bu yeryüzünde fesat çıkaran müfsit kavme karşı bana yardım et. Resullerimiz olan melekler İbrahim'e, oğlu olacağına dair müjdeyle geldiklerinde, Dediler ki, biz şu Sodom şehrinin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim kimseler oldular. İbrahim dedi ki, ama orada Lut var. Onlar, orada kimin olduğunu biz iyi biliriz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı Müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olacak dediler Resullerimiz olan melekler Lut'a gelince Lut kavminin onlara bir şey yapmasından korktu onlar için endişeye kapıldı ve onlardan dolayı içi daraldı ne yapacağını bilemedi bunun üzerine melekler ona korkma ve üzülme çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız yalnız Karın müstesna, o geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan olacak, dediler. Şüphesiz biz bu şehrin halkının üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten feci bir azap indireceğiz. Resulüm, and olsun ki biz aklını kullanan bir kavim için o şehrin kalıntılarından geriye apaçık bir ayet, ibret ve dersler bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun. Dünyanın geçici menfaatlerini bırakıp, asıl saadet için ahiret gününe umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asip olmayın. Fakat kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine onları, o helak edici sarsıntı yakaladı da yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Ağat ve Semud kavimlerini de rasullerimizi ve ayetlerimizi yalanladıkları için helak ettik. Sizin için onların başına nelerin geldiği oturdukları yerlerden elbette apaçık belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi ve onları Hak yoldan alıkoydu. Oysa onlar hakikati görebilecek akıl sahibi kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizeler getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa onlar kendilerine isabet edecek olan azabımızın önüne geçebilecek değillerdi. Bunların her birini günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini helak edici tek bir sayha yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar Rasullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendi ürettiği ağından kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Halbuki evlerin en zayıfı ve çürüğü şüphesiz örümceğin evidir. Ne olurdu bunu bilip idrak etselerdi? Muhakkak ki Allah onların kendisinden başka hangi şeylere dua edip yalvardıklarını bilir. O azizdir, Hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat bunları Allah'ı bilen alimlerden başkası akledip anlayamaz. Allah gökleri ve yeri yerli yerince hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda müminler için bir ayet, İbret ve delil vardır. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku, insanlara tebliğde bulun ve namazı ikame et. Hem namazda hem de hayatı yaşarken Allah'ın huzurunda durmaya çalış. Muhakkak ki namaz insanı hayasızlıktan ve çirkin işlerden alıkoyar. Allah'ı zikir elbette en büyüktür. Ve Allah yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilir.